Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Şuara Suresi Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Eşşşuara Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 227 ayettir. Şuara, şairler demektir. Adını 224. ayette geçen şairler anlamındaki Eşşşuara kelimesinden almıştır. 224-227. ayetleri Medine dönemindeymiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. ta sin mim. İkinci ayet. Bunlar apaçık her şeyi açıkça ortaya koyan kitabın ayetleridir. Üçüncü ayet. Resulüm, iman etmeyecekler diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Dördüncü ayet. Biz istesek, İnkarcıların üzerlerine gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğerler, toptan inanırlar ama bunu istemedik. Beşinci ayet. Onlar Rahman'dan kendilerine yeni bir öğüt gelince kesinlikle ondan yüz çevirirler. Altıncı ayet. Hem de onu yalanladılar. Oysa kendisiyle alay edip durdukları şeyin azap haberleri yakında onlara gelecektir. Yedinci ayet. Peki onlar... Yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Biz orada her çiften, her çeşitten nice güzel bitkiler bitirdik. 8. Ayet Şüphesiz bunda elbette kudretimize bir işaret vardır. Fakat yine de çokları iman eden kimseler değildir. 9. Ayet Hiç şüphesiz Rabbin elbette O mutlak galiptir, çok merhametlidir. 10 ve 11. Ayet Hani Rabbin Musa'ya, ''Git o zalimler topluluğuna, Firavun'un halkına, hala onlar azabımdan sakınıp kulluk etmeyecekler mi?'' diye nida etmişti. 12. ayet Musa dedi ki, ''Ey Rabbim, onların beni yalanlamalarından korkarım.'' 13. ayet ''Bu durumda göğsüm daralır, dilimdeki tutukluk çözülmez. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu yanımda gönder.'' 14. ayet Onların benim üzerimde bir de günah isnadı vardır. Vaktiyle ben hata ile bir kıptiyi öldürmüştüm. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum. 15. ayet Allah buyurdu ki, hayır korkma. İkiniz de ayet, delil ve mucizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitiriz. 16 ve 17. ayet Haydi varın da ona...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 Derken Rabbim bana hikmet ihsan etti ve beni peygamberlerden yaptı. Başıma kalktığın o nimetse, aslında oğullarını kendine köle yaptığın içindi, dedi. 23. Ayet Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? 24. Ayet Musa, göklerin, yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir. Eğer kesin olarak gerçeği bilen kimselerseniz, dedi. 25. Ayet Firavun ''Etrafındakilere işitiyor musunuz?'' dedi. 26. ayet Musa, ''O sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbidir.'' dedi. 27. ayet Firavun, ''Size gönderilen bu peygamberiniz kesinlikle delidir.'' dedi. 28. ayet Musa, ''Eğer akıl erdirip düşünebiliyorsanız, O doğunun, batının ve bunlar arasında olanların da Rabbidir.'' dedi.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 31. Ayet Firavun, eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi o delilini getir, dedi. 32. Ayet Musa, bunun üzerine asasını yere attı, bir de gördüler ki, o apaçık bir ejderha. 33. Ayet Elini de koltuğundan çekip çıkardı, bir de gördüler ki, o bakanlara bembeyaz görünen bir eldir. 34. Ayet Firavun etrafındaki ileri gelenlere, ''Şüphesiz bu çok bilgili bir sihirbazdır.'' dedi. 35. ayet, ''Sizi büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi siz ne buyurursunuz?'' 36 ve 37. ayet, ''Dediler ki, ''Onu ve kardeşini meşgul et. Şehirlere toplayıcılar, münadiler yolla. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler.'' 38. ayet, ''Derken sihirbazlar, Belirlenen bir gün belli bir vakitte bir araya getirildi. Yevmuz ziğne denilen bir bayram gününün kuşluk vakti. 39. ayet. İnsanlara, siz de toplu halde hazır mısınız? denildi. 40. ayet. Firavun'un adamları, umarız ki sihirbazlar galip gelir de, böylece biz de onlara uyarız, dediler. 41. ayet. Sihirbazlar oraya gelince Firavun'a, eğer üstün gelenler biz olursak, bize mutlaka bir mükafat var değil mi? Dediler. 42. ayet. Evet, hem o takdirde siz kesinlikle bana en yakın olanlardan olacaksınız. Dedi. 43. ayet. Musa onlara, atın atacağınız ne varsa. Dedi. 44. ayet. Onlar da iplerini ve sopalarını attılar. Ve Firavun'un izzet ve azameti adına... Üstün gelenler kesinlikle biziz, biz dediler. 45. ayet Musa da asasını bıraktı. Bir de gördüler ki, o uydurdukları şeyleri yutuyor. 46, 47 ve 48. ayetler Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettik alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine dediler. Firavun, zulüm ve otoritesiyle kendisini Rab ilan edip,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 ve ilahlığına, rabliğine hakaret sayıyordu. 50. ayet. Deriler ki zararı yok. Zaten biz Rabbimize döneceğiz. 51. ayet. Biz senin kavminden ona inananların ilki olduğumuzdan Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. 52. ayet. Musa'ya Mümin kullarımı geceleyin yola çıkarıp yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz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 Firavun ve yandaşları güneş doğarken Musa ve ashabını yakalamak için onların peşine düştüler. 61. Ayet İki topluluk yaklaşıp birbirini görünce Musa'nın adamları, Biz kesinlikle yakalandık, dedi. 62. Ayet Musa, hayır Rabbim benimle beraberdir, bana kurtuluş yolunu gösterecektir, dedi. 63. Ayet Bunun üzerine Musa'ya, Asan'ı denize vur, diye vahyettik. Vurunca deniz hemen yarıldı, her bölüm büyük bir dağ gibi oldu. 64. ayet Diğerlerini de oraya yanaştırdık, onlar da açılan denize girdiler. 65. ayet Musa'yı ve beraberindeki kimseleri toptan denizi geçirip kurtardık. 66. ayet Sonra ötekileri denizin kapanmasıyla suda boğduk. 67. ayet Doğrusu bunda kudretimizi gösteren bir ibret vardır. Buna rağmen yine de çokları iman etmediler. 68. Ayet Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. 69. Ayet Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de oku. 70. Ayet Hani vaktiyle o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. 71. Ayet Onlar da putlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz, demişlerdi. 72 ve 73. ayet, Peki, dedi, siz dua ettiğiniz zaman, sizi işitiyorlar mı? Yahut, size taparsanız bir payda, veya tapmazsanız bir zarar veriyorlar mı? 74. ayet, Hayır, dediler, biz atalarımızı böyle ibadet yaparlarken bulduk. 75 ve 76. ayet, İbrahim, ''Şimdi gördünüz mü, siz ve geçmişteki atalarınız neye tapıyormuşsunuz?'' dedi. 77. Ayet ''Doğrusu, alemlerin Rabbinden başka, o tapılanların hepsi benim düşmanımdır.'' 78. Ayet ''O Rab ki, beni yaratan ve bana doğru yol gösterendir.'' 79. Ayet ''Bana yediren, bana içiren O'dur.'' 80. Ayet ''Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur.'' 81. Ayet, beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. 82. Ayet, ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. 83. Ayet, ey Rabbim, bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. 84. Ayet, bana benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. 85. ayet Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. 86. ayet Babamı da bağışla, çünkü o sapmışlardandır. 87. ayet İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. 88. ayet O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. 89. ayet ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalple gelenler hariçtir. 90. Ayet O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. 91. Ayet Cehennem de azgınlar için açığa çıkarılıp gösterilir. 92 ve 93. Ayet Ve onlara Allah'tan başka taptıklarınız ve onların kuluymuş gibi bağlandıklarınız nerede? Size azaba karşı yardım ediyorlar mı? Yahut kendilerine yardımları dokunuyor mu? denilir. 94 ve 95. ayet Artık hem onlar, hem azgınlar, hem de iblisin askerleri, Allah'a boyun eğmeyenler, Toptan tepe taklak o ateşin içine atılırlar. 96. ayet Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle diyeceklerdir. 97 ve 98. ayet Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklıktaymışız. Çünkü biz sizi, putları, putlaştırdıklarımızı alemlerin Rabbine eşit tutuyorduk. 99. ayet Bizi o uyduğumuz suçlulardan başkası saptırmadı. 100, 101 ve 102. ayetler Artık bizim için ne şefaatçiler var, ne de yakın, candan bir dost. Keşke bizim için bir kere daha dönüş olsa da, inananlardan olsaydık. 103. Ayet Elbette bunda alınacak bir ibret, çıkarılacak bir ders vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. 104. Ayet Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. 105. Ayet Nuh'un de gönderilen peygamberleri yalanladı. 106. Ayet Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uymaz mısınız? 107. Ayet Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir bir peygamberim. 108. Ayet Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. 109. Ayet Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. 110. Ayet Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. 111. Ayet Onlar arkana toplumun en düşük tabakasından baya kimseler takılmışken biz sana iman eder miyiz? dediler. 112. Ayet Nuh dedi ki Onların daha önce neler yapmakta olduklarına dair benim bilgim yoktur. 113. ayet Onların hesabı Rabbimden başkasına ait değildir. Bu inceliği bir düşünseniz. 114. ayet Ben o inananları sizin için kovacak değilim. 115. ayet Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. 116. ayet Dediler ki, ey Noh, bu işe son vermezsen... Muhakkak edilenlerden olacaksın. Taşlanarak öldürüleceksin. 117. Ayet Nuh, ey Rabbim, muhakkak ki halkım beni yalanladı. 118. Ayet Artık benimle onlar arasında hükmünü sen ver. Hem beni hem de beraberimdeki inananları kurtar. 119. Ayet Biz de onu ve onunla beraber olanları o dolu geminin içinde kurtardık. 120. Ayet Sonra onların ardından geride kalanları suda boğduk. 121. Ayet Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Ama yine de çokları iman etmediler. 122. Ayet Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. 123. Ayet Ad kavmide gönderilen peygamberleri yalanladı. 124. Ayet Hani kardeşleri hut, onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uymaz mısınız? 125. ayet. Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. 126. ayet. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. 127. ayet. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. 128. ayet Siz her yüksek yerde övünecek ve boş şeylerle eğleneceğiniz bir alamet, köşk, büyük yapılar mı bina ediyorsunuz? Ayet-i kerimedeki ri kelimesi, yüksek yer manasına geldiği gibi yol anlamına da gelmektedir. 129. ayet Yoksa ebedi kalacağınızı umarak mı böyle sağlam köşkler ve kaleler ediniyorsunuz? 130. ayet Ve bir kimseyi yakaladığınız zaman zorbalar gibi yakalıyor, cezalandırıyorsunuz. Öyle mi? 131. ayet Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. 132. ayet Bildiğiniz o nimetlerle size yardım eden Allah'ın azabından sakınıp, Emirlerine uygun yaşayın. 133 ve 134. ayetler. Size davarları, oğulları, bahçeleri, pınarları o verdi. 135. ayet. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. 136. ayet. Dediler ki sen öğüt versen de öğüt vermesen de bize göre birdir.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 Şüphesiz ki Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. 141. ayet Semud kavmi de gönderilen peygamberleri yalancı saydı. 142. ayet Kardeşleri Salih onlara demişti ki, hala Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? 143. ayet Hiç şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. 144. ayet Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. 145. Ayet Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. 146, 147 ve 148. Ayetler Siz burada bahçelerin ve kaynak sularının, Ekinlerin ve tomurcukları dolgun, yumuşak hurmalıkların içinde emin olarak bırakılacak mısınız? Öyle mi sanıyorsunuz? 149. ayet Dağlardan da zevkle, şımararak, gösterişli bir takım evler yontup oyuyorsunuz. Ayet-i kerimedeki fahirin lafzı maharetle anlamına da gelmektedir. 150. ayet Artık kendinize gelip Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun, ...ve bana itaat edin. 151 ve 152. ayet. Yeryüzünde ilahi emirleri dinlemeyip... ...karışıklık çıkaran ve ortalığı düzeltmeyip... ...aşırı giden beyinsizlerin emrine uymayın. 153. ayet. Dediler ki, sen iyice büyülenmişlerdensin. 154. ayet. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Eğer doğru söylüyorsan, haydi bize ayet mucize getir... 155. Ayet Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir belli bir gün su içme hakkı var. Belli bir gün su içme hakkı da sizindir. 156. Ayet Ona bir kötülük dokundurmayın. Sonra pek büyük bir günün azabı sizi yakalar. 157. Ayet Derken onu ayaklarından biçip öldürdüler. Ancak sonra da pişman oldular. 158. Ayet bunun üzerine azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette alınması gerekli bir ibret vardır. Böyleyken çokları iman etmediler. 159. ayet Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. 160. ayet Lut'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. 161. ayet Kardeşleri Lut, Onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? 162. ayet Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. 163. ayet Artık Allah'ın azabından sakınıp, emrine uyun ve bana itaat edin. 164. ayet Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. 165 ve 166. ayet Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da, bu kadar insan içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. 167. ayet Dediler ki, ey Lut, and olsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen, kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. 168. ayet. Lot dedi ki: Doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. 169. ayet. Ey Rabbim! Beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. 170 ve 171. ayet. Biz de geride kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu, ailesini ve inananları topyekün kurtardık. 172. ayet. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. 173. Ayet Üzerlerine helak eden bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmurun ne kötüydü. 174. Ayet Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. 175. Ayet Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. 176. Ayet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 178. Ayet Ben sizin için gönderilmiş, güvenilir bir peygamberim. 179. Ayet Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. 180. Ayet Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. 181. Ayet Ölçeyi tam ölçünde, eksik ölçen, ve hak yiyenlerden olmayın. 182. ayet Doğru teraziyle tartın. 183. ayet İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde ilahi emirlere karşı bozgunculuk yaparak, karışıklık çıkarıp nizamı bozmayın. 184. ayet Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun. 185. ayet Dediler ki sen ancak iyice büyülenmişlerdensin. 186. ayet Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. 187. ayet Eğer doğru söyleyenlerdensen o halde üzerimize gökten bir parça düşür. 188. ayet Şu Rabbim yaptıklarınızı daha iyi bilir. Dedi. 189. ayet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 191. Ayet Senin Rabbinse elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. 192. Ayet Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. 193, 194 ve 195. Ayetler Onu ruhul emin, Cebrail senin kalbine korkutucu, uyarıcılardan olman için apaçık bir Arapça dille indirdi. 196. Ayet Hem şüphesiz ki bu Kur'an ve peygamberin haberi ve bahsi evvelkilerin kitaplarında da vardır. 197. Ayet İsrailoğulları bilginlerinin kitaplarında onu bilmesi, Kur'an'ın da ona gelen Allah kelamı olduğuna onlar için bir delil değil mi? 198 ve 199. Ayet Biz onu yabancı,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 derler. 204. ayet. Buna rağmen hala azabımızı çabuklaştırmak mı istiyorlar? 205. ayet. Gördün ya, artık onları senelerce yaşatıp faydalandırsak. 206. ayet. Sonra da tehdit edildikleri azap kendilerine gelse. 207. ayet. Senelerce eğlence ve zevk içinde faydalandırıldıkları şeyler artık kendilerine hiçbir fayda vermez. 208 ve 209. ayet. Biz hiçbir memleketi onun halkına öğüt veren, hatırlatan, gönderdiğimiz uyarıcılar olmadıkça helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz. 210. ayet. Onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. 211. ayet. Bu onlara yaraşmaz, hem de güçleri yetmez. 212. ayet. Şüphesiz onlar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 ve insanlara gönderildiği için Kur'an'a tebliğ ve İslam'a davet görevini özelde bu ayetle yakınlarına, genelde bütün insanlara yapmış, özel daveti, genel daveti erteletmemiştir. 215. Ayet Müminlerden sana uyanlara şefkat kanadını indir. 216. Ayet Eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım, sorumlu değilim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inkar ve azgınlıkla en çok karşı gelen amcası Ebul Hep olmuştur. 217. ayet. Sen sadece mutlak galip ve çok merhametli olan Allah'a güvenip dayan. 218. ayet. O Allah ki namaza kalktığın zaman seni görür. 219. ayet. O secde edenler arasında dolaşmanı da görür. 220. Ayet Şüphesiz ki o, her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. 221. Ayet Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? 222. Ayet Onlar her günahkar, iftiracı düzenbaz üzerine iner. 223. Ayet Bunlar, şeytanın vesveselerine kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. 224. Ayet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 Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra şiirle haklarını alanlar böyle değildir. Zulmedenler de nasıl bir inkılab ile döndürüleceklerini, devrileceklerini bileceklerdir. Müslümanlara zulmedenler, yaptıkları zulümle nasıl bir uçuruma yuvarlandıklarını, aynı zamanda İslam'ın kendilerine karşı yapacağı hak ve adalet inkılabının üstünlüğünü görmüşler ve göreceklerdir. Seyizül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Şuara Suresini Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özku